8.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenol Ayla. Teknik Masa'da bugün Ömer Şahin var. Twitter hesabımızı hatırlatayım. @sanat -uzun. Program sırasında yine her zamanki gibi bazı linkleri ve resimleri paylaşacağım. Sonrasında da bugünkü müzik parçalarımızın listesini Twitter hesabımızda bulabileceksiniz. Podcastımız var. AçıkRadyo.com.tr'nin ana sayfasında linkini bulabilirsiniz. Bir de artık AçıkRadyo.com.tr sitesinde bir blogumuz var. Onun linkini de paylaşacağım. Ya da AçıkRadyo.com.tr'de programların altına girdiğinizde bizim programı bulabilirsiniz. Geçen programda yazarların ilhamı nereden geliyor sorusunun olası cevaplarını aramıştım. Ve iyi bir ilham kaynağı olarak da yazarların gündüz düşlerine bakmıştım. Gündüz düşleri çocuk oyunlarına benzer. Oyunlar çocuğun olmak istediği şeyi kurguladığı dünyadır. Nasıl ki çocuk oyunlarda kendisine olmasına istediği hayatı kurgularsa, gündüz düşleri de aynen böyle. Yaratıcı yazarlarda esinlerini kendilerine kurdukları gündüz düşlerinden alırlar demişti Freud. Yaratıcı yazarlar ve gündüz düşleri adlı makalesinde. İşte yaratıcı yazarların roman ve öykülerini yazarken kurdukları bu gündüz düşlerinden yola çıkıp, bir önceki programda Edgar Allan Poe'ya, Oscar Wilde'a ve Robert Louis Stevenson'a bakmıştım. E, tabii onların yarattıkları kahramanlarla e, ilgili de konuşmuştum. Şimdi gündüz düşü kuranların en büyüklerinden Cervantes'e ve onun büyük kahramanı Don Quixote'a bakmak istiyorum bugün. E, bütün kahramanların Süperman'in, Örümcek Adam'ın, Batman'in babası sayılabilir aslında Don Quixote. E, Don Kişot'un bir bölümünü az önce bu programdan 5 dakika kadar önce radyoda dinlediniz. E, Don Kişot açık radyoda bir kez daha bölüm bölüm okunuyor. Ve ne şanslıyım ki bizim programdan hemen önce okunuyor. E, sırtımı Don Kişot'a dayamışken ondan konuşmadan olmaz diye de düşündüm. Başka bir nedeni daha var tabii Don Kişot'u seçmemin bugün. Biraz Don Kişot'a biraz Cervantes'e bakalım bugün. Sanat uzun, ilham sonsuzun bakış açısından bakalım tabii. Hem de biraz Don Quixote'dan esinlenen sanatçılara göz atalım. Önce Don Quixote. Damadayla La Manchalı yaratıcı Asizade Don Quixote. 1605 ve 1615 yıllarında iki cilt olarak yayınlanmış. Türkçe'de ise İspanyolcadan tam çevirisi ilk kez 1996'da yapıldı. Neredeyse orijinalinin yayınlanmasından 400 yıl sonra. Ondan önce hep ikinci bir dilden kısaltılmış e, ya da ikinci dilden tam çevirileri ...yayınlanmıştı. E, Lamançalı yaratıcı Asil Zayde Don Quixote adıyla... ...Rosa Hakme'nin İspanyolca aslından yaptığı... ...tam metin çevirisi var bugün elimizde artık. Şiirleri de Ahmet Günten çevirmiş. Don Quixote'u okuyan azdır ama bilmeyen e, yoktur pek. En çok da rüzgar değirmenlerine yaptığı... ...cesur ve delice saldırısıyla biliriz. E, Lamançalı şövalye Don Quixote ve silahları ...Sancho Panza'nın serüvenleri... ...yüzyıllardır herkesi heyecanlandırıyor. Ee, kısaca öyküyü hatırlayalım mı? 50 yaşlarındaki İspanyol asilzade Alonso Quijana... ...asıl adı bu Don Quijote'un. Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalarak... ...dünyayı değiştirmeye, e, haklıyı savunup... ...haksızı da cezalandırmaya karar veriyor. Şunu söylemek gerekir ki... ...sözünü ettiğimiz asilzade boş zamanlarında yani yılın büyük bölümünde, şövalye romansları okumaya o kadar merak saldı ki avlanmayı ve çiftliğini yönetmeyi neredeyse tamamen unuttu. Merakı ve bu konudaki aşırılığı öyle bir noktaya vardı ki dönümlerce arazi satıp okumak üzere şövalyelikle ilgili kitaplar aldı. Bu konuda ne kadar kitap varsa evine yığdı. Zavallı asillerde bu cümlelerle aklını sıçratıyor, sırf bu iş için dirilecek olsa Aristoteles'in bile kavrayamayacağı anlamları çözebilmek için uykularından oluyordu. Bu alıntı kitaptandı. Burada göreceğimiz gibi aklı başında herkes bilir ki çok okumak insanı delirtebilir. Demek ki günümüzde değil sadece bu, o zamanlar da böyleymiş. Çok okuyanın kaderi hiç değişmemiş yüzyıllardır. Ne kitaba dönelim mi? Kısacası Asil Zademiz, okumaya kendini o kadar verdi ki gecelerini baştan sona, gündüzlerini de sondan başa okuyarak geçirmeye başladı. Ve böylece az uyuyup çok okumaktan beyni kurudu, aklını yitirdi. Hayali kitaplarda okuduğu şeylere, büyüler, savaşlar, düellolar, yaralar, iltifatlar, aşklar, işkenceler inanılmaz saçmalıklarla doldu. Okuduğu hayal icadı alemin gerçek olduğu kafasına öyle bir yerleşti ki onun gözünde dünyada daha gerçek bir öykü olamazdı. E, bu bölümden sonra da şunu not edelim, e, şövalye olmaya karar veriyor ve kitaplardan etkilenerek olmaya karar veriyor. Tabi bu işi de kitabına uygun. Yapması gerekiyor yani şövalye romanlarını. Onun için de şöyle davranıyor. Nitekim tamamen kaybettiği aklına dünyanın en çılgınca fikri geldi ve hem şerefini yüceltmek hem de ülkesine hizmet etmek amacıyla gezgin şövalye olmayı uygun ve hatta gerekli buldu. Zırhını kuşanıp atına binerek dünyayı dolaşacak, serüven peşinde koşacak, okuduğu kitaplarda gezgin şövalyelerin yaptığı her şeyi yapacak, bütün haksızlıkları düzeltecek, tehlikeleri göğüsleyecek ve bu sayede ebedi şan ve şöhret kazanacaktı. Şimdi Alonso Quijana bu kararını uygulamaya karar verip şövalye haline gelmek için gereğini yapıyor. Şövalye zırhı buluyor, parlatıyor, giyiyor, kartondan uygun bir minfer yapıyor, o bozulunca gene yapıyor. Kendisine tabii bir de uygun isim buluyor ve Lamanca'lı Don Quixote adını seçiyor. E, zavallı yaşlı bir atı var bakımsız. Ona da Rosinante adını takıyor. E, Rosi Beygir e, Ante'de önceden eskiden yani önceden Beygir'di anlamında Rosinante. Aşık olmak için de bir prenses bulması gerekiyor ve tabii şövalye unvanını kazanmak için de bir başarı da bulunması gerekiyor. Bunları da yolda yaparım diye yola düşüyor. Daha sonra şatı olduğunu sandığı bir handa, kral olduğunu sandığı bir hancı tarafından da şövalye ilan ediliyor. Ve olaylar gelişiyor. E, Don Quixote'nin, Don Quixote'un e, Türkçe baskısının e, birinci cildinin, iki cilt bu, bin sayfaya yakın bir kitap, iki ciltlik. Ön sözünde de şöyle e, diyor. çalış şövalye Don Quixote yalnızca Montielovalarında değil... Çağının düş gücünün ifade bulduğu tüm yaratıcı ve düşünsel söylemlerde de dolaşır. Bu tür söylemlerin sınırlarını sürekli genişletir, içeriklerini bulandırır, kurallarını bozar ya da girdiği derin tartışmalarda birbiriyle yarıştırır. Şöyle yapıyor Don Kişot aslında sadece değirmenlerle ve tehlikelerle haksızlıklarla savaşmıyor dediği gibi burada. Ee, o dönemin söylemlerini ve düşüncelerini de birbiriyle savaştırıyor. Askerlik mi sanat mı daha yararlıdır gibi bir tartışmaya giriyor bir bölümde ve onun üstüne tartışıyor. Ee, sonunda da hiçbirini benimsemiyor. Ölüm döşeğinde yatarken en sonunda. başucunda ağlayan Sancho Panza'nın e, çobanlara özgü bir Ütopya'ya kaçma yakarışına da kulaklarını tıkayıp sadece iyi insan Alonso Quijano olarak ölüyor. Yani Don Quixote olarak ölmüyor. Lamançalı şövalye Don Quixote'un öyküsü de böylece bitiyor. Tabi arada bin sayfayı dolduran birbirinden muhteşem maceralar devam ediyor. Sonrasında Jale Parla'dan dinleyelim. Yine bu kitabın ön sözünde diyor ki edebiyat eleştirmeni ve öğretim üyesi Jale Parla. Don Quixote toplumla ters düşen modern romanın baş kişisinin öncüsüdür cesareti, azmi, adalet ve eşitlik duygusu, katıksız sadakati, kimsi, kimliğini kendi kendine belirleme kararı, onu bekleneceği üzere destansı bir kahraman ya da efsanevi bir yiğit yapmaz. Tersine sürekli yenilgiye uğrar, dışlanır, anlaşılmaz, anlaşılırsa da alay edilen, kazandığı zaferlerde bile ardında buruk bir acı bırakan, özetle artık toplumla bütünleşmesine olanak olmayan yabancılaşmış bir bireydir o. Aslında bir birey olarak da Don Kişot özgürce seçim yapabilecek bir konumda. Ee, ve aslında delilikten değil, jövalyesine özgür iradesiyle kendi seçtiğini de sık sık söylüyor. Hmm, bir sürü serüven e, yaşıyor dedim. E, Yanguaslardan dayak yediği ilk bölümden başlayarak, yel değirmenleri, kürek mahkumları, koyun sürüleri, un değirmenleri, aslanlar birçok şeyle savaşıyor. Ve burada başından geçenler de e, bizi... Bir yandan da düşündürüyor gerçekten seçim mi bunlar yoksa bir saplantı mı diye düşünmemize yol açıyor. Şimdi bir müzik e, arası verelim. E, bugün Misafir Odası'nda Gonca Açık Alım vardı. Don Quixote programı için seçtiği parçayı dinleyelim. E, Windmills of Your Mind, David Sanborn ve Randy Crawford'tan dinliyoruz.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 of Your Mind, David Sanborn'un 2015 tarihli Time and the River albümündendi ve Randy Crawford söyledi. Ee, çok güzel bir müzik parçasıydı. Gonca Açıkalın bu program için seçmişti. Gonca Açıkalın biliyorsunuz Gitar Eskin programcılarından ve iki dönemdir de Perşembe akşamları 21'de Sinan Hakman'la birlikte sosyal müzik yapıyorlar. Sosyal müzik de çok sevdiğim bir program benim. Ne Çok yeni kapı açıyor insanın önünde. E, et sosyal alt müzikten takip etmenizi de öneririm içinize iyi gelecek kalkındıracak bence bu şarkıyla sosyal müzikin o güzel havası da sanat uzun ilham sonsuza sızdık oncaya çok teşekkür ediyorum 94.9 açık radyoda sanat uzun ilham sonsuzu dinliyorsunuz Don donkişot bugünkü konumuz Don donkişot'un öyküsüne biraz baktık hatırladık onu şimdi cervantes'e dönelim ee, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra tam adıyla İspanyol şair, oyun yazarı ve Don Quichot ile dünya edebiyatına modern romanın ilk örneğini veren kişi, Arman'dan kişi. 1547'de doğmuş, 69 yıl yaşamış sadece ve 1616'da Shakespeare ile aynı günde aynı yılda ölmüş. 23 Nisan 1616. İlginç bir rastlantı olarak. Ee, orta derecede iyi eserler tartışılır ama çok iyi eserler tartışmasız herkes tarafından iyi olarak kabul edilir derler. İşte Don Quixote da öyle. Aksi söylenmeden tartışılmaz olarak herkes tarafından en iyi kabul edilen roman. Tüm zamanlarında en çok satan kurgu kitabı. 500 milyon adet sattığı yazılıyor. Ee, artısı eksisi vardır mutlaka ama ikinci sıradaki kitaptan açık ara bayağı önde e, götürüyor bu rekoru. Ee, Servantes'in öyküsüne biraz bakarsak, e, arasında Don Quixote'la paralellikler bulmaya çalışacağız zaten, bulacağız. Servantes, 1547 yılında dediğim gibi orta sınıf bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak doğmuş. Babası doktormuş, e, dokuz kişilik aileyi geçindirmekte de zorlanıyormuş. Çok da hesap kitap bilmediği söyleniyor. Borçlara girermiş ve sık sık e, borçlar yüzünden ödeyemediğinden bir şehirden diğerine göçerek e, hayatını gö götürürmüş ailenin. E, kitabın içinde de Esir'in hikayesi bölümünde Esir'in babası da böyle bir hesap kitap bilmeyen bir adam ve e, Don Quixote'un da kendisinin hiç kimseye borç ödememekteki bir inadı var. Buralardan da e, Cervantes'in Don Quixote'la paralelliği olduğu yazılıyor bazı kaynaklarda. Servantes'in ee, çocukluğu da bu babasının borçları ve kaçmaları yüzünden İspanya'nın bir şehrinden diğerine dolaşarak geçmiş. Sevilla'da bir Cizvit okulunda okumuş, sonra Madrid'e gelmiş. Üniversiteye devam ederken Erasmus'un öğrencilerinden Lopez de Hoyos'un öğrencisi olmuş. Ee, Erasmus'un deliliğe övgüsünün bir tür yansıması bir dönüşümü olduğunda söylüyorlar Don Quixote'un eleştirmenler. Bunda da haklılık payı olabilir tabii bu yakınlıktan ötürü. 1569'da yani 22 yaşındayken de Madrid'den sürgüne gitmek zorunda kalmış. Bunun büyük bir olasılıkla bir yaralanmaya karışma nedeniyle olduğu söyleniyor. Ve 10 yıl sürgünde kalması gerekiyormuş. Ceza buymuş. Bu nedenle oradan da Roma'ya gitmiş. Tam o sırada ikinci Selim Kıbrıs'ı ele geçirmiş ve Papa olan 5. Pius Hristiyan ailemine Osmanlılara karşı bir birlik çağrısında bulunmuş. Bu çağrıya sadece İspanya ve Venedik cevap vermişler. Olumlu yanıt vermişler ve Osmanlılarla savaşmak üzere Roma'daki Roma'dan yola çıkan birliklerde Cervantes de varmış içinde. Ve 1571'de Cervantes İnebaht'a Deniz Savaşı'na katılmış. Marquieza adlı bir Kadırga içinde savaşmış. Ee, savaşmamış aslında. Onun aşağıda oturması gerekiyormuş kamerada. Fakat çok görmek istediği için savaşı onu da yukarıya bırakmışlar. Ee, öyle yazıyor bazı kaynaklar. Ve bu savaşta iki kez göğsünden yaralanmış. Ve aldığı büyük bir yara nedeniyle de sol kolu felç olmuş. Yine e, Dong Siote kitabının ön sözüne dönersek şöyle diyor. İnebahtı Savaşı'nda aldığı yaralardan ötürü sol eli felç olan Cervantes üzerinde üstlerinden aldığı taltif mektuplarıyla kardeşi Rodrigo ile birlikte İspanya'ya dönerken Türk korsanlarına esir düşer. Mektuplar korsanlara onun önemli biri olduğu izlenimini verdiği için fidye almak amacıyla 5 yıl esir tutulur. Bu 5 yıllık esaretten sonra da Cervantes'i bir Yunanlı satın alıyor birkaç başarısız kaçma girişiminde bulunuyor o ve 12 yıl sonra ancak kurtarılarak vatanına dönebiliyor. Artık e, 30, 34 yaşına yaklaşmış ve başarı ve ün istemekte ama e, yazarlığı da yapmak istiyor. Oyun yazarlığı ve pastoral roman türünde o dönemlerde de çok e, gözde olan türlerde e, yazılar yapıyor, eserler veriyor ama beklediği üne de kavuşamıyor. Bu arada mutsuz bir evlilik yapıyor. E, Lamança'ya yerleşiyorlar eşiyle ve Cervantes de satın alma memuru olarak çalışmaya başlıyor. E, bu sırada emanetine verilen paralarda bir yolsuzluk oluyor ve tekrar hapishaneye giriyor. Esirlikten kurtulmuşken e, Don Quixot'un önemli bir kısmını, birinci cildinin önemli bir kısmını hapishanede yazdığı düşünülüyor. 1605 yılında da Don Quixote'un yayılanmasıyla bir anda İspanya'da kısa süre sonra da Avrupa'da en çok okunan kitap haline geliyor e, Don Quixote. Paraya olmasa da üne kavuşuyor. E, hatta kaynaklarda ve Türkçe baskısında Don Quixote'un ön sözde yine Jalip Arla şöyle yazıyor. Cervantes'in Don Quixote'nin çeşitli baskılarından hemen hemen hiç para kazanamaması o yüzyılda henüz önü alınamamış korsan yayıncılık yüzündendir. Evet, e, Cervantes... Don Quixote'un ününe yaşamış ama parasını yaşayamamış ne yazık ki. Yaşamanın sonuna doğru da e, kendi hayatıyla alay ettiği e, bazı yerlerinde alay ettiği ve kendisini de çokça içine kattığı Don Quixote'u tamamlamış. E, ve şeyin sonundaki gibi Don Quixote romanının sonundaki gibi iyi bir insan Alonso Quijano olarak ölür demiştik Don Quixote. Ve Lamançalı Şövalye Don Quixote'nin öyküsü de böylece onun ölümüyle biter demiştik ama Don Quixote'un içinde birçok küçük öykücük de açılmıştı. Bazı öyküler hiç bitmeyerek de bitiyor Don Quixote'un ikinci cildi de bittiğinde. Bu bitmeyen öykülerden biri de kitapta hem serüvenci hem de yazar hem sanatçı hem de çok bahtsız bir adam olan Guinness de Passamonte'nin öyküsü. Bu biraz da Servantes'i andırıyor zaten bu hayat öyküsüyle. Ve yine en son olarak yine hapisteyken de hayatının hikayesini yazıyor. Ama başı sıkışıp paraya daralınca da 200 real karşılığında kitabı rehim bırakıyor. Ee, gerek İnebahtı Savaşı'ndan sonra esarette, gerekse Lamanca'ya yerleştikten sonra hapishanede geçirdiği yıllar boyunca, e, Cervantes'in özgürlüğe verdiği özel önem Don Quixote'ye de yansıyor. İnanılmaz. E, Bizim e, vedakar şövalyemiz kürek mahkumlarının serbest bırakması için de savaşıyor esirin hikayesinde. E, ve ayrıca esir kendi öyküsünü anlatırken de Türk efendisinin şehrinden kurtulabilen bir başka esirden söz ediyor. Yani birçok yansımayı aradığımızda bulabiliyoruz Servantes'in hayatıyla. Ve özgürlük izleyi Don Quixote'un e, peşini bırakmıyor zaten. Sık sık bununla ilgili tartışmaları oluyor ve konuyu hep önümüze getiriyor. E, okura sık sık bazdan da dolaylı olarak asıl yazar Miguel de Cervantes, Saavedra'nın varlığı da anımsatılıyor kitapta. Birinci bölümün, birinci cildin altıncı bölümünde bir kitap yakma eylemi var mesela. Don Quixote'un ruh kitaplardan ötürü bozulmuştu ya. ...dostları da... ...kütüphanesini yok etmeye karar veriyorlar. Ama hepsini yok etmiyorlar. Titiz bir incelemeye kalkışıp... ...zararlı buldukları kitapları... ...yakmak üzere seçiyorlar. Berber ve rahip... ...dostları. belirli bazı kitapları korumak üzere bir kenara ayırıyorlar. Bazılarını da doğrudan yakıyorlar. Kenara ayırdıkları... ...kolladıkları kitaplardan bir de... ...Servantes'in daha önce yazmış olduğu... ...Lagalatea. Pastoral bir romans yazdı... ...demiştim. O eser... ...Lagalatea ve... Şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Peki yanındaki bu kitap ne? Miguel de Cervantes'in La Galatea'sı diyor Berber. Cervantes benim çok eski arkadaşımdır. Şiirden çok talihsizlikte te tecrübeli olduğunu bilirim. Kitabı yenilik bakımından fena sayılmaz. Ancak başlangıçta kendine koyduğu hedefe ulaşamadı. Yazacağını vaat ettiği ikinci bölümü beklemek gerek. Belki bu düzeltmeyle şimdilik. Evet böylece kendisine de sözü atıyor. Şimdi bir müzik arası verelim Tip, e, tekrar. Tıpkı Rosinante gibi, bir zamanlar beygir olan At Rosinante gibi bir müzik parçası dinleyelim. Bakalım siz de benim hissettiğim gibi atın e, yürüyüşünü fark edebilecek misiniz? Caballo Viejo, Cristina Pluhar ve Larpeciata'dan dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dasınız. Bugün Don Quixote'dan ve Cervantes'ten konuşuyoruz. Son olarak Caballo Viejo, yaşlı at e, anlamına gelen parçayı dinledik. Cristina Pluhar ve Larpeciata grubu e, çaldı. Roman türünün ilk örneği sayılır demiştik Don Quixote için. O zamanla dek bilinen tüm türlerin de dışında olduğunu yazıyor eleştirmenler ve kaynaklar. Ve onların da otoritesini yıktığı söyleniyor. Don Quixote, e, Rönesans'ta kullanılan bütün türlerin otoritesini yıktı diyor yine e, Edebiyat Eleştirme Nicalepar'la. Romans'ın, pikareskin, Rönesans ibret öykülerinin, Bizans romanının, doğu öykülerinin, halk mizahının, adil yönetim risalelerinin, karnaval mizahının, epik yeraltı yolculuğunun, ruhani aşkın, çağın edebiyat anlayışının düz ya da alaylı parodilerini yaptı. E, Nitekim yaşamının sonuna doğru da Don Quixote'nin akıllanmasını anlam üzerine tartışmanın devam etmesi olarak da okuyabiliyoruz bir yandan da bakınca. Ee, ama birçok okurunda sonunda akıllandı diye normal bir insan olarak ölmesinden düş kırıklığına uğradığını eklemeye gerek yok sanıyorum. Ama yine bu Cervantes'in bize hatırlattığı gibi Don Quixote'un seçim özgürlüğüdür. Ee, Sonunda Sancho Panza ona şövalye olarak ölmesi için yalvarırken o gene normal bir insan, iyi insan Alonso Quijano olarak ölmeyi arzulayıp bizim saplantı olduğunu düşündüğümüz inancı da çürütüyor bir yandan. Ve belki de e, saplantı değil kendi tercihiydi diyoruz. E, Birçok e, sanatçı da etkilenmiş Don Quixote'dan. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çok sayıda çok sayıda ama ben bazılarını benim hoşuma gidenlere öncelikle e, anlatmak istiyorum. Ama daha önce ilk sezonumuzda programımızda daha önce Don Quixote sendromundan bahsetmiştik geçen yıl. Onu hatırlatırsam bir hastalık adı olarak da var Don Quixote e, psikiyatride. Don Quixote sendromu e, kişinin okuduğu edebi esere kendisini fazlasıyla kaptırarak o eser yönünde bir... Nöropsikolojik değişim geçirmesi. E, Don Quixote'un birçok şövalye romanı okuyarak aklını kaçırmasından bahsetmiştik. Kitabın girişi böyleydi. Gerçek hayatta da Don Quixote sendromunda kişi kendini bir kitaba kaptırarak bir patolojik süreç yaşayabiliyor. Hatta bunun bir örneğini John Lennon'u öldüren kişinin... E, ...Salinger'ın Çavdar Tarlası'nda Çocuklar, Catcher in the Rye... ...kitabını okuyarak ondan esinlenmesi olduğundan da bahsetmiştik. Ya da Göte'nin, Genç Verter'in ıstıraplarını okuyan çok sayıda kişinin o dönemde... ...aşk acısı nedeniyle intihara kalkıştığını da anlatmıştık. Bu sezondaki bir iki program önce de Madame Bovary için benzeri bir şey anlatmıştım. Bovary'nin çok sayıda ve sürekli aşk romanları okuyup... ...oradaki hayata kendisini kaptırdığından... ...kendisini orada o olaylar içinde kurguladığından gündüz düşleri gördüğünden söz etmiştim. Sonunda giderek gerçek dünyadan kopmuştu. Bu Don Quixote sendromu. Peki sanatçıları nasıl etkilemiş Don Quixote? Edebiyatta yenilikçi roman türüyle önemli birçok yazarı etkileyerek eserlerine yansımış. Bunlar içinde e, kaynaklar diyor ki Alexander Dumas'ın Üç silahşörleri Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları, Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerak'ı gibi birçok roman var. Bunlar dışında Borges'i, Dostoyevski'yi, Joyce'u da etkilemiş. Müzisyenler var birçok. Purcell, Richard Strauss, Manuel de Falla gibi ve ressamlar var. Goya, Picasso, Salvador Dali. Özellikle Dali'nin e, Don Quixote çizimleri de 1946 baskısını resimlemiş. O çok güzel. Bunları da sizinle Twitter üzerinden paylaşacağım birazdan. E, Gustav Doré'nin de çok güzel illüstrasyonları var kitap için. Bu haftaki Twitter hesabımızdaki header'ımız da Gustave Dora'ya ait. Ve Rock Riera Rojas'ın çok güzel ve farklı Don Quixote resimleri var. Onların da linkini paylaşacağım sizinle. Gerçekten güzel yansıtmışlar. Hepsi kendi süzgecinden geçirerek çok güzel anlatmış Don Quixote'u. Özellikle söz etmek istediğim bir tanesi de yazarlardan, Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in etkilenmesi. Don Kişot'un yazarı Pierre Menard adlı kısa bir öyküsü var. E, Borges'in. Don Kişot'un yazarı Pierre Menard öyküsü önce bir dergide yayınlanıyor Arjantin'de. Daha sonra 1941'de e, tamamladı. Yolları Çatallanan Bahçe bizde de var tabii bunun çevirisi. Yolları Çatallanan Bahçe seçkisinde yer alıyor. Bu öykü çok ilginç çünkü Don Quixote gibi bir metin yazma, tıpkı onun metnine benzer bir metin yazma saplantısında bir kahraman var. Ve o öykü boyunca uğraşıyor, çok uzun süre uğraşıyor. Ve öykünün sonunda Pierre Menard'ın yazdığı metin, e, bakılıyor ki tamamen tıpatıp noktası virgülüne dek Cervantes'in, Don Quixote'un aynısı. İlk. E, Kafka da ilginç bir etkilenmeye yaşamış ve kendisi bir öykü yazmış. Daha doğrusu öykü değil, kısa yazmış. Bu da Sancho Panza hakkındaki gerçek isimli kısa öykü de diyorlar, kısa da olabilir. 1931'de yayınlanan Kafka öldükten yaklaşık 7 sene sonra yayınlanan arkadaşı Max Brod'un yaptığı Çin Seddi'nin inşası seçkisinde yayınlanan bir öykü. bu öyküde asıl kahraman Don Quixote değil, Sancho Panza. Hmm, Kafka bunu öl olduğunu açıklıyor bize bu da Anlatıcı da der ki Sancho Panza'nın bir anlatı kaynağı, bilgelik kaynağı olduğunu ve onun da kendi şeytanları olduğunu söyler bize anlatıcı. Ve Sancho Panza bu kendi şeytanlarından kurt kurtulmaya çalışmaktadır. E, bu şeytanlarıyla boğuşurken kafasında kurgu hikayeler yaratır. Ve bunlarla da Don Quixote'u besler. Don Quixote o maceraları yaşamaya sevk eder, teşvik eder. Bu sayede de kendisi risk almadan, yük altına girmeden hayalinde kurduklarını gerçekleştirir. Kafka'nın bu kıssasına göre de Sancho Panza yaratıcılık kaynağı, gerçek yazardır. Don Quixote ise onun yarattığı bir kahramandır. Evet, Borges'in ve Kafka'nın değişik kendilerine özgü, çok kendilerine çok yansıtan Iki, öykülenmesin, i̇ki esinlenmesinden bahsettim burada. Bir tane daha ilginç bir şey var. Biz Twitter paylaşımları çok yapıyoruz programımızla paralel olarak. Bu da Don Quixote'un bir Twitter hesabı var. Çok ilginç bir durum. Bunda linkini paylaşacağım. Barcelonalı bilgisayar mühendisi Diego Buendia 2014'ten başlayarak Don Quixote romanının orijinal metnini tweetlemiş. 140 karakteri sığdırdığı bölümlerle birebir aynı metni. Resimlerle de destekleyerek ve hedeflediği gibi yazarın ölüm günü olan 23 Nisan'da da geçen sene tamamlamış. Hesabın adı 17.000 tweette Don Kişot. Bunun da paylaşacağım, siz de bakabilirsiniz. Şimdi de devam ediyor aslında. Buradan da ilginç bir takip yapabiliriz. Bittikten sonra yeni bir versiyonuyla karşınızda olacağım diye belirtmiş. Şimdi de yeni yeni tekrar tweet atmaya başlıyor paylaşmaya. Bir de güzel sitesi de var. Orada da güzel e, görselleri görebilirsiniz. Onunla ilgili linki de yine bizim Twitter hesabımızdan e, paylaşıyorum. Şimdi bir tekrar bir parça dinleyelim. E, Alma Elianera'yı dinleyeceğiz. Yine Christina Plüher ve Lerpeciata'dan. Los Pajaros Perdidos albümünden dinledik, 2012 tarihliydi bu albüm, Alma Ilanera'ydı parçanın adı, Cristina Plühar ve Larpegiatta grubundan dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, ilham Sonsuz'dayız ve Don Kişot'un ve Cervantes'in kulaklarını çınlatıyoruz. E, psikolojisine de bakmak istiyorum biraz Don Kişot'un, tahmin ettiğiniz gibi çok sayıda çalışmada psikolojik ve psikiyatrik açıdan da incelenmiş Don Kişot. Ee, nörolojik yani sinir bilim açısından da araştırmalara konu olmuş. Önce onlara biraz değinmek isterim. Bir çalışmada Don Quixote'un titremeleri, uyku bozuklukları, demansı yani bunaması, e, epilepsisi yani sarah hastalığı, felç olduğu, inme, bayılma, kafa travması, baş ağrısı gibi durum ve hastalıkları bulunduğu, tariflediği e, kaynaklar belirtilerek e, anlatılmış. Evet. European Nöroloji dergisinde gayet saygın bir dergide de yayınlanmış çok da güzel bir araştırma bu. Nörolog iki kişinin yaptığı araştırma. E, hatta çalışmanın yazarı olan nörolog Cervantes'in belirtileri çok güzel ve tıbba uygun doğrulukla tanımladığını, muhtemelen ciddi bir tıbbi araştırma çalışma yaptığını yazıyor ve o dönemin ciddi tıp kitaplarıyla paralellikler e, kuruyor. 19. yüzyıldan beri Birçok hekim tanı koymuş Don Kişot'a. Büyük hekimlerden modern psikiyatrinin babalarından Philip Pinel 1700'lerin sonunda, 1800'lerin başında. Ve ardından gelen bir takım e, doktorlar monomanik olduğunda hemfikir olmuşlar. Monomani e, bir tür mani geçirdiği ve tek bir patolojik meşgaleye e, ait bir saplantısı olduğunu e, Tanımlayan bir hastalıkmış o dönemde. Daha sonra gelen 1800'lerin sonuyla 1900'lerin başında gelen Emil Krepel'in de e, yeni bir mental hastalık sınıflaması getirmiş. Bu sınıflamaya göre Don Quixote paranoid olmuş. Sancho Panza'nın da Don Quixote'un hezeyanlarını paylaştığı için do yani iki kişilik delilik anlamında paylaşılmış psikotik e, bir bozukluğu olduğu sayılmış. Daha sonra da ee, psikiyatride önemli bir yani el kitabı olan mental hastalıkların sınıflandırılması el kitabında DSM-4'e göre Don Küşut'un hezeyanlı bozukluk tanısı olduğu e, bir yayında açıklanmış. Romanda Don Küşut'un uykusu ve yedikleri çok da ta iyi tarif edildiği için bazı hekimlerde tamamen beslenme bozukluğu, vitamin eksikliği ve uykusuzluğa bağlı bir bozukluk olduğunu Söylemişler. Ve tabii nöroloji ve nöropsikiyatriden bakınca da demans ve bunama olduğu açıklanmış. Birçok yazıda tıbbi içerikli nörolojik psikiyatrik yazıda herkes kendi tarafından bakarak kendisi için koyduğu tanıyı destekleyecek şeyler bulabiliyorlar. Burada Burcu Alkan'ı da anmak isterim. Önceki sezonda bizim konuğumuz olmuştu Burcu Alkan ve... Bize şunu sormuştu Timuçin Aral'la bana. Siz böyle tanılar koyuyorsunuz Krallı ya da Shakespeare'in kahramanlarını ama bu adam yok. Ee, Krallı diye biri yok. Nasıl koyuyorsunuz bunu demişti. İşte burada da benzerini görüyoruz. Don Kişot'a da ıı, birçok yerden bakarak birçok tanı konabiliyor. Şimdi yine bir müzik ıı, arası verelim ve bir parça dinleyelim. Bülent Ortaçgil'den dinleyeceğiz. Tabii ki onsuz olmaz. Değirmenler. Zaman düşer.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 Geri gelmeyecek bir kuş yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş zaman düşer ellerinden yere oradan tahta boşa saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya ve sen.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 gibi denizlere belki de en güzeli 94.9 açık radyoda sanat uzun ilham sonsuzdayız. Bülent Ortaçgil'den dinledik değirmenler. bugün Don Kişot'u konuşuyoruz çünkü. Bir grup insan da Don Quixote'un deli olmadığını, sadece sağlam idealleri olan ve kendi isteğiyle ideallerine ve görevlerine delice bağlı kalmaya, kalmayı seçen bir insan olduğunu ve bu amaç uğruna belli bir yaşam tarzını benimsediğini söylemişler. Zaten kendisi de dememiş miydi? Her birimiz kendi kaderimizi yaratırız diye Don Quixote. Bir yerde de ben kim olduğumu biliyorum diye söz etmişti kendisinden. Evet. Bunu savunan insanlara yani deli olmadığını, sadece ideallerine bağlı ve kendi seçimiyle bu ideallere deli sayılacak derecede bağlı kaldığını e, söyleyen insanlara romantikler diyorum ben. Daha doğrusu romantik gerçekçiler diyelim. Aslında ben de bu gruba giriyorum. Diğer tüm hastalık listeleri umurumda bile değil doğrusu. E, fizyoloji ve tıp dalında Nobel ödülü alan İspanyol bir hekim var. Nörobilimci Santiago Romón Icahal. 1900'lerin başında yaşamış o da Kişot ve Kişotizm'in psikolojisi başlıklı bir konuşma yapmış 1905'te üniversitede ve demiş ki Don Kişot'un kişiliğinde bütünleşen asalet bir hümanizm idealdir. İhtişam ve adalettir ve bu değerler bir hastalık belirtisi değil gerçek bilimsel bir ruhta bulunması zorunlu özelliklerdir. Ramon İhkahalı çok sevdim ben. Sanat uzun ilham sonsuzda bugün Don Kişot'tan konuştuk. Konu olarak Don Kişot'u seçmemin bir nedeni de şu bir de nedeni de buydu ki e, her gün itiraz etmek istediğimiz, öfkelendiğimiz, haksızlık olduğunu düşündüğümüz ama bir şey değişmeyecek düşüncesiyle ses çıkaramadığımız bir takım şeylere rastlıyoruz hayatımızda. Ve e, size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama bence giderek artıyorlar bunlar ve ses çıkarırsak, itiraz edersek, öfkemizi gösterirsek deli muamelesi yapılacak diye de düşünüyoruz. evet. Öyle olursa aynen de yapılır En basitinden otobüsü deli gibi kullanıp yolcuları sağa sola savuran bir yandan da sürekli cep telefonuyla konuşan belediye şoförüne itiraz etmekten tutun da Giderek artan hukuksuz uygulamalara ses çıkarmaya dek çok geniş bir yelpazede hafiften ağrı doğru sıralayabiliriz bu itiraz edilecek şeyleri Bunlara karşı ses çıkarmak için Don donkişot olmak gerek bugünlerde ama Aslında ses çıkarmaksak da nasıl uyuyabiliriz ki Hukuksuz uygulamaların arttığı bu zamanda bizler için, hepimiz için Don yapanları da unutmamak lazım tabii bana kalırsa. E, hayatınızdan Don Quixotların eksik olmaması dileğiyle. Hoşçakalın.